Bu ne güzellik. Güzellik mi? Yani <gülüyor> sence ben güzelsem senin hanım baya bir çirkin o zaman. Yani güzellik derken zindelik, canlılık demek istiyorum. Yan yana olmamıza güzel olay manasında yani. Ha tamam tamam anladım. Birader bugün pek bir sevişlisin hayırdır? Ya birader sana iş buldum. Deme bana şimdi iş buldun öyle mi? <gülüyor> Vallahi boş boş oturmaktan sıkılmıştır mı? <gülüyor> İyi işte. ...Salihin döndü birader. Oh oh ne iyi ne iyi. <gülüyor> Allah senden razı olsun Hacı Yuvat. efendim cümlemizden. Vay be sonunda benim de bir işim olacak. Ee Hacı Yuvat e, bu iş boş iş mi? Boş iş ne demek yahu kara Yani kolay iş mi? Çok kolay. Oturduğun yerden para kazanacaksın. Yoksa yarışmalarda jüri mi olacağım? O kadar da kolay değil efendim. Biraz çalışacaksın canım. Ee ne iş yapacağım? ...çiftlikte çalışacaksın. Çiftlikte, <gülüyor> çiftlikte ne? çiftlikte mi, ee, insan olarak mı çalışacağım? Yok, at olarak, tabii ki insan olarak, sen çiftlikte kahya olacaksın. Vay be, bu zamana kadar keyfimin kahyasıydım, şimdi de çiftlik kahyası olacağım. Yalnız, tek bir dezavantajı var. Ne, yoksa çok mu uzak? Yok yok, yakın sayılır, sadece maaş yok. Olsun canım maaş da olmayı Ma maaş mı? maaş mı yok evet karakocu göz... çiftlikte çalışıyorum ve maaş yok öyle mi Ha Yoksa sonradan çiftliği bana mı verecekler vereceklerse maaş olmayı versin yok yahu adam çiftliği sana niye versin Karagöz? ben adamın çiftliğinde maaşsız niye çalışayım acayip bak anlamın terinin bir karşılığı olmalı ver adamın tarlasını ekmek biçmek sanayi İstediğin ürünü yetiştir. Git sonra pazarda sat, parasını da cebine at. Komünist mi bu çiftliğin sahibi? Adam gibi maaş verse ya. Yok efendim komünist değil, biraz sürrealist. Hem kahyayım hem de tarlada ırgatlık yaparak paramı kazanacağım. Öküz gibi tarlayı süreceğim. Evet sürrealist bir durum. Yani buna kargalar bile gülmez acır halime. Yani birader hiç olmazsa sıcacık kalacağın bir yer var. Üstelik üç öğün yemeğim var. Doğru diyorsun aslında. Biraz sıkarım dişimi. Çiftlik sahibinin gözüne girerim. Sonradan belki benim maaşa bağlar. Neden olmasın? Zaten rahat iş. Dinlene dinlene çalışırım. Uyurum filan Uyuyacaksın tabii. Günde üç saat uyuma hakkın var. Günde mi? Üç saat? Ve diğer yirmi bir saat ne yapıyorum? Çalışıyorsun. Ne yapacağım çiftlikte yirmi bir saat... Tavukların tüylerini mi sayacağım teker teker? Yok canım. İlk önce saati beşte kalkıyorsun. Eve gazete ekmek falan alıyorsun. Sonra Küçük Bey'in kahvaltısını hazırlıyorsun. Küçük Bey erkenden kalkar kahvaltısını yapar. Kahvaltıda gazetesini okur. Saat yedi gibi çiftlikten ayrılır. O ayrılır ben de yatarım. Olmaz. Bu sefer Büyük Bey ve hanımı kalkar. ...onların kahvaltısını hazırlarsın. Bunlar küçüklü büyüklü hep bir anda kalkıp... ...kahvaltısını yapsalar ya. Bunlar da adet böyle. Hepsinin işi farklı. Sonra büyük bey ve hanım... ...saat beş gibi çiftlikten ayrılırlar. Sonra da... Yoksa bir bey daha mı kalkıyor? Çiftlik çiftlik değil mübarek beyler beyi. Sonra Karagöz... ...sen kahvaltı yaparsın. Ha, ben kahvaltım. <gülüyor> oh be ne var kahvaltıda? Kahvaltıda... ...bir... İki, üç... Vay vay vay vay vay. Salam mı, sosis mi? Ne o bir iki üçü? Üç zeytin. Öyle mi? Memnun oldun Başka? Başka çay. Çayın yanında bir, iki, üç. O üç ne? Sucuk mu? Kaşar mı? Üç dilim ekmek. E e e ekmek mi? Ekmek. Peki başka? <gülüyor> başka ne olsun birader? Hepsi bu. Bu ne kahvaltısı böyle ya? Bunlar benim dişimin kovuğuna bile yetmez. Yeter yeter. Allah gözünü doyursun. İyi doydum. Peki şimdi ne yapıyorum? Bulaşıkları yıkıyorsun. Üstelik bulaşıkları sen yıkamıyorsun. Bulaşık makinesi var. Ona diziyorsun makine yıkıyor. Ardından camları siliyorsun. Evi güzelce bir temizliyorsun. Sonra çamaşırları yıkıyorsun. Zaten çamaşır makinesi var. O yıkıyor. Sen seyrediyorsun. ...çamaşırlar yıkanınca... ...sen ütülüyorsun. Ay, ay ay ay yeter bu nasıl iş? Hem maaş yok hem eziyeti çok. Yoksa bu iş değil yarışma falan mı? Birinci olana ödül ne? Ne ödül efendim? İş bu iş. Maaşı yok ama... ...belki seni sonradan çiftliğin sahibi... ...seni maaşa bağlar Karagöz'üm. Ben de seni çiftlikteki alıra bağlarım Hacivat. Senin çalışmakta gözün yok birader. Tabii ki iş bunlar değil. Ben abarttım. Maaşı falan bir iş. ...ilk önce seni bir dedim. Vallahi ben seni bir şimdi... ...emdiğin süt burnundan gelir. Ne edip duruyorsun adam gibi anlatsana işi. Anlatayım efendim anlatayım. Ama bir programı kapatalım. Efendim... ...her ne kadar sırtçılisan ettikse... ...afvallah. <gülüyor>